Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 158 Ekim 2021 Başladı. Hoş geldiniz. Merhaba değerli dinleyenler. Yine yeni, yeni bir Enlem ve Boylam bölümünden sevgiler, saygılar. Efendim... Uzun bir aradan sonra bir konuğumuz var değerli dinleyenler. NME boylamda internet üzerinden kilometrelerce ötelerden bir konuğumuz var. Diş hekimi kendisi. Birazdan ayrıntılara gireceğiz. Kendisi aslında benim ev arkadaşım. Yıllar önce üniversitedeyken aynı evde kaldık. Yani aynı evde bana katlanabilen ya da benimle kalabilme başarısı elde edebilen az sayıdaki insanlardan birisi. Abdullah Hafızoğlu'yla birlikteyiz. Abdullah Bey hoş geldiniz. Ee, hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle şunu ifade edeyim. Ee, size katlanmak değil. Tam tersine sizden çok şey öğrendiğimi ve size çok şey borçlu olduğumu ifade etmem daha doğru olur. Tabi tabi şimdi nezaketen böyle söylüyorsunuz hocam da benim ta o yıllarda yapmış olduğum kayıtlar var orada demediğinizi bırakmamışsınız. <gülüyor> Eğitim e, dinamik bir süreç. Eğitim durağan değil o anda farkına varmadığımız birçok şeyi daha sonrasında hayatta karşımıza çıkan çeşitli durumlar olaylar neticesinde bize tecrübe olarak bir öğreti olarak yerleşmiş olduğunu fark ediyoruz. E, ona sayalım. Yani sonradan kadrinizi, kıymetinizi anladın mı diyorsunuz hocam? Ziyadesiyle, ziyadesiyle Mustafa <gülüyor> Hocam. <gülüyor> Eksik olmayınız hocam. Neyse, e, hiç çok, çok şey yapmayın. Hani e, programı sulandırmayın derdiler. Çünkü biraz daha şey, hani e, ciddi bir form... Çünkü Abdullah Bey'le aslında biz ara ara... E, Değişik anneme boylan bölümlerinde bir araya gelmiştik değerli dinleyenler. Ben o bölümlerin bağlantılarını da eklerim. Orada muhabbet üzerine eğlencelik bölümlerimiz olmuştu. Ama bugün burada çok eğlence yapmak yerine Abdullah Bey'in mesleği üzerine konuşacağız. Ve oradan bazı tüyolar alacağız diş hekimliği üzerine. Çünkü benim böyle bir deneyimim oldu. Oyuk vardı, bir dolgu gerekiyordu benim. Ta üniversite yıllarından yani bir 15 sene falan oluyor. Bir türlü gitmedim ha bugün ha yarın ya da daha sonra işte nedir oyup diş sol tarafta hani sağ tarafla idare edebildiğim için onu ihmal ettim ama işte sonradan baktım ki sanki böyle bir çenede problem olmaya başladı hani çene oynaması başladı falan işte zorlanmalar oldu bir dolgu yaptırdım özel bir e, klinikte ancak 2-3 gün sonra bir sıkıntı oluşmaya başladı. Rahatsızlık verdi. Zaten gittiğimde doktor şeyi önerdi. Kanal tedavisi dedi. Değilse hani dolgu yaparım dedi ama çok böyle çözüm olacağını düşünmüyorum dedi. Ben de olsun bir deneyelim dedim. Ama yaparken de çok özenmedi doktor neden bilmiyorum. Ya benim uysuzluğumdan çünkü ondan da bahsedeyim. Benim böyle e, hijyen takıntım var e, değerli dinleyenler. Özellikle hani yeme içme konusunda yoksa Abdullah Bey bilir çok dağınık bir kimseyimdir. O, odam geçilmeyecek haldedir ama yemek konusunda e, öyle bir takıntım vardır. Mesela birisinin değdiği ekmeği yemem ya da mesela yemeklerden önce elim bir yerlere değmişse mutlaka yıkarım filan her neyse işte benim ağız bölgem çok hassastır yani böyle bunu özellikle şu, şu yüzden söylüyorum çünkü dişle e, ilgileneceği zaman doktor ister istemez ağzınızın içiyle muhatap oluyor ya yani orayla ilgileniyor e, e, böyle olunca şimdi buradaki doktor ağzıma bir çengel gibi bir şey soktu birken suvuyu çekiyor ama şimdi ben o çengelden işkillendim ya bu temiz mi? Başka bir hastanın ağzına mı taktı bunu? Böyle bir gıcık oldum. Bana hiç bilgi falan da vermedi ama ben de artık yani ikide bir o çengeli çıkarıp yan tarafa tükürmeye başladım falan. Doktor da acaba çekmiyor mu bu falan diye bir kontrol etme gereği duydu. Asıl sorun biraz da bendendi. Yani bana bilgi vermediği için benim de içim rahat etmedi. Dolayısıyla böyle rahat duramadım. İşte böyle olunca baktım. Bir daha gidersem yine aynı durum. Çünkü böyle midem bulan duruyordu. Olmayacak bu dedim. Sonra aklıma işte Abdullah Bey geldi. Dedim en azından e, çekersen azım Abdullah Bey çeker. Takıntılarımı biliyor. Aynı evde kaldık. Hatta yemekleri ayrı ayrı yaptı, yapıyorduk o zamanlar. Gerçi kendisi benim yaptığımdan yiyordu da <gülüyor> ben onun yaptığından yemiyordum. Dolayısıyla böyle e, arada benden yararlanıyordu. Ben de kızıyordum. Hadi git oradan falan diyordum. Her neyse buraları kesiyorum. <gülüyor> Değerli böyle olunca işte aradım hocam dedim böyle böyle ocağına düştüm dedim ne zaman istersen gel dedi kendisi başka şehirde ben Ankara'da kendisi Kayseri'de bu arada ben Kayseri'ye Abdullah Bey'in yanına gittim. Ve istersen dedi bir gidip yemek yiyelim, bir öncesinde yemek işini halledelim dedi. İşte neyse yemek yemeye götürdü sağ olsun. Yani hem e, işimizi yapacak hem de gitti bir de yemek ısmarladı. Ben öderim diye düşündüm de benden atak davrandı ona da ayrıca e, sinir oldum. Her neyse dönerimiz, e, et falan geldi çok lezzetli. Ortaya da salatalar filan soğanlar tabii. Soğanı görünce etle güzel gidiyor. Bir de böyle değişik soğan salataları falan vardı. Ben daha böyle hamle yapmıştım. Soğanı ağzıma götürüyordum ki Abdullah Bey bana dedi ki farkındasın değil mi dedi. Ben dedi birazdan senin diş tedavini yapacağım. <gülüyor> ben de, Allah Allah soğan nasıl bir olumsuz etki yapar ki dişe. Ben tabii hiçbir şeyin farkında değilim unutmuşum. Abdullah Bey dişimle ilgilenirken yüzü ağız seviyemde olacak ve ben nefesimi üfleyi üfleyerken hep onun yüzüne yüzüne üfleyeceğim. Böyle olunca <gülüyor> ben de hemen bir çözüm geliştirdim. Hocam dedim sen de ye. <gülüyor> <gülüyor> Ama baktım o oralı olmadı. Yemedi. E, o yemeyince ben de dedim işi zora sokmayayım çünkü... Onun elinin altında olacak benim yani hasta olan benim bundan zararlı çıkacak olan benim bana ödetir dedim o yüzden dedim iyisi mi yeme dedim ve yemedim her neyse ondan sonra işte şeye geçtik değerli dinleyenler ya her şeyi ben niye anlatıyorum Abdullah bey hocam bir bir, bir aradan bir yerden yakalayın girin ya ben bana bırakırsanız ben bütün hikayeyi anlatacağım bitireceğim <gülüyor> size de katıldığınız için teşekkür etmekle yetineceğim yani. <gülüyor> hocam zevkle dinliyoruz bizim açımızdan Eyvallah. şu ana kadar bir problem yok Eyvallah. şimdi hocam işte orada muhabbet sırasında yemek sırasında da, aa, bilemiyorum aa, beni epey rahatlatan açıklamalar yaptınız hani belki de o yüzden e, geldiğimi bildiğiniz için özellikle ondan mı bahsettiniz onu bilemedim yoksa gerçekten mi öyle bir uzmanlığınız ya da öyle bir ekstra beceriniz vardı Yok, var. Estağfurullah ee, Şöyle e, şimdi biz meslek olarak artık bu mesleği icra ediyoruz epey yıldır bu işi yapıyoruz bu işten biz ekmeğimizi kazanıyoruz dolayısıyla bu işte mülaki olduğumuz insanlara hizmet vermeye çalıştığımız insanlara yönelik bir şeyleri farklı yapmamız gerekiyor yani insanların Belki ilgilerini çekmek diyelim, belki onları rahatlatmak diyelim, her neyse ama Bizim onlara vermemiz gereken ağız diş sağlığı hizmeti sunumu için Onların hazır olması gerekiyor Onları hazırlamak da Bizim vazifemiz Yani çünkü insanlar Geçmiş deneyimleri, geçmiş tecrübeleri Onları bazen sıkıntılı bir tablo oluşturmuş olabiliyor, dolayısıyla üniteye oturdukları zaman Kendileri hazır gelmemiş olabiliyor onları hazırlamak gerekebiliyor aslında bu hazırlamaktan kastım oldukça kolay olan bir durum sizi bana getiren durum hı hı. siz bana geldiğinizde arka dişlerinizden bir tanesine çok köklü dişlerden bir tanesine biz tedavi yaptık hı hı. ve gerçekten tedavi esnasında da söyledim size. En rahat çalışabildiğim hastalardan bir tanesi oldunuz. Aynı şeyi buradaki doktora sorsanız nasıl ya falan derdi muhtemelen şaşırırdı. Çünkü yani burada ikide bir ben bölüyordum tükürme gereği duyuyordum filan. Ama orada siz beni epey rahatlattınız. Nasıl rahatlattınız? Mesela o kullanılan ekipmanları. Özellikle tane tane anlattınız. İşte bak bunu ilk kez ambalajından çıkarıyorum. İşte gözümün önünde yapıyorsunuz. İşte ilk sende kullanacağım. Bir hastada kullanılan diğer malzeme diğer hastada kullanılmaz gibi. Bir de mesela bana işte o ağza takılan çengeli istediğin gibi... Ağzında dolaştırabilirsin filan deyince siz ben cidden artık hiç böyle tükürme gereği falan duymadım yani ondan sonra. Bu şöyle aslında benim temel klinik stratejilerimden bir tanesi evet setleri. Üçlü, beşli ve yedili evet seti şeklinde kendi klinik stratejim var. Bir hastadan ben minimum üç evet alamıyorsam o hastanın tedavisini yapamayacağım anlamına geliyordur. Beş evet aldığım bir hastanın tedavisinin çok rahat ve başarılı olacağını 7 evet aldığım bir insanın zaten tedavide en ufak bir problem yaşamayacağımızın garantisi sertifikası oluyor bir nevi e şöyle bu evetlerden kastım şu her evet bir onaydır hastanın hem hı hı. hem kendisi açısından tedaviyi onayladığı hem beni onayladığı hem tedavi ortamını onayladığı ilk üçlü evet setimiz bir tedavisini yapabileceğimi benim açımdan benim hekimliğimi yeterli görüp onaylaması. İkincisi benim referans olduğum kullanacağım teknik malzemeler ve klinik ortamı. Klinikin temizliğidir, donanımıdır, havalandırmasıdır. Klinikle alakalı her şey ve klinik personelim. Bu ikinci önemli evetim. 3. evetimse hastanın o klinikte beni yeterli görüp hekim olarak tedavisini yaptırabilir inancı. Bu üç eveti almadan bir hastaya diş tedavisi olarak faydalı olmak gibi bir ihtimalim olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hocam bunu nasıl başarıyorsunuz? Yani biraz daha hani somutlaştırırsak biraz şöyle tabii kaldım. ki yani. Hı. Birincisi ben kendimle ilgili olan kısım. Ben hasta muayene ettiğim zaman ne yapmam gerektiğini, ne yapılması gerektiğini ve onu Yapabileceğimizi sonucunda işte neler elde edebileceğimizi Yeterince zaman ayırarak hastaya izah ediyorum Dolayısıyla hasta beni Aa evet bu tedaviye ihtiyacım var ve bu tedaviyi Karşındaki hekim Yapar Bu inancın oluşması gerekiyor Bunu Hastanın onaylaması gerekiyor hem kendisine hem bana Bir ikincisi Biraz önce bahsettiğiniz şeyler, ben hastama klinik olarak bazı şeylerin referansı olmalıyım, kullanacağım malzeme. Ben her hastada rutin olarak değişmem gereken malzemeleri hastaya tanıttığım zaman temizlik açısından sizde olduğu gibi insanlar rahatlamış oluyor. Hı hı, hı. Giriyorum hocam mesela e, diş hekimlerinde daha önce de oldu. Bütün malzemeler hazır sehpada duruyor, masada duruyor. E, i̇şkilleniyorum. Acaba bunlar daha önceki hastada kullanılmış mıydı ki ya falan. Böyle bir tedirgin oluyorum. Doğrusu ilk sizden öğrendim e, bütün o malzemelerin her hastada değiştirildiğini. Tabii tabii yani şöyle aslında bunu evet e, bilmemeniz normal olan, doğal olan. Bunu size anlatması gereken benim çünkü... Bu sizi rahatlatacak bir unsur ve siz rahatladığınız zaman ben rahat bir şekilde tedavim yapacağım. Ben şuna özellikle özen gösteriyorum. Hastada kullanacağım klinik malzemeler, el aletlerimiz. Onlar özel paketlerde steril oluyor ve steril olduklarına ikna edici kimyasal ve biyolojik indikatörlerimiz var bizim. Setlerin içerisinde kimyasal indikatör var. Ben her seti hastada kullanacağım olan seti hastanın göreceği bir ortamda. Bana bakmıyorsa bile o paketin yırtılma sesini duyacağı şekilde açmaya ve kullanmaya o şekilde başlamaya gayret ediyorum. Çünkü insanlar biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi benden önce acaba bu set başkasına kullanıldı mı ya da kullanıldıysa yeterince temizlenip steril edildi mi? Bu kaygıyla ben tedavime başlarsam o tedavi bitmez. Dolayısıyla bunu gidermenin çok kolay bir yolu 10 saniye belki 15 saniyedir bu. Ben kullanacağım malzemeyi hastanın görebileceği bir şekilde açarım ve ünitesine koyarım. Ve o şekilde kullanmaya başladığımda zaten hastada o anlamda herhangi bir soru işareti kalmıyor. Dolayısıyla biz artı birimizi almış oluyoruz. Hı -hı. Ve bu bunu yaşadığınız için en iyi bilenlerden biri siz oluyorsunuz. Bu gerçekten Hı -hı. o kadar önemli ki. Evet. Yani neyle muhatap olduğunuz. Biz restoran seçimi yaparken yani çocuklarımızı bir yere götürürken Birçok şeyde bu böyledir. Otel seçerken temizlik kurallar. Ya Benden önce otelde yatan çarşafı değişti mi? Restorantta kaşığım çatalım yeterince özen gösterilerek yıkandı mı? Hı hı. Temizlendi mi? Düzgün bir şekilde kullanım için tekrar getirildi mi? Çocuklarımızın oynayacağı ortamlar ya da işte havuza gidiyorsak havuzun suyu değişiyor mu? Bunların hepsi bizim için önemli olan şeyler. Ve bunları biz bekliyoruz. Her şey dört dörtlük bir şekilde yapılıyor olabilir ama bunu biz bilmeyince bir anlam ifade etmiyor. Bunu bizim bilmemiz gerekiyor. Bunu bize bildirmesi gereken de işletme sorumluları. Dolayısıyla klinikte de bu sorumluluk bizim oluyor. Hı hı. Tedavi sırası sırasında da sanki öyle mesela oraya oturdunuz bir an önce hani kalkıp gitmek istersiniz. Çünkü insan sıkılır orada bir de hani e, tedavi ediyorsunuz e, hastayı falan. Ama siz öyle e, muhabbet ediyorsunuz ki ya keşke diş tedavisi daha da sürse de bu hani doktorla muhabbet sürsün. Yani onun muhabbetini dinleyelim diyesi geliyor. Ha, teşekkür ederim. Bir de gerçekten öyle sorular soruyorsunuz ki. Ya ben mesela tedavi alıyorum, bana soru soruyorsun. E, cevap verecek durumda değilim, niye soruyor ya falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam dedim hani öteden beri şeyiz, hani arkadaşız, uzun zamandır görüşmüyoruz. Ona binaen soruyorsunuz zannettim. Ama siz daha sonradan bana anlattınız. Meğer öyle bir stratejiniz varmış. Neymiş hocam o strateji, buyurun. Ee, şöyle, aslında ben e, klinik olarak... Bakanlık onayla hipnoterapi çalışıyorum. Ee, hipnoz bizim tabii hastanede arkadaşlar zaman zaman Hocam nasıl gidiyor hipnoz işleri? Hastaları uyutuyor musun? Yapıyor musun hipnoz? Ben de her hastada hipnoz yapıyorum diyorum. Aslında evet gerçekten her hastada hipnoz yapıyorum. Şöyle ki hipnoz dediğimiz şey bizim e, bilincin devre dışı bırakılıp işte insanın kendinden geçtiği farkında olmadığı bir hal değil. Hipnoz odaklanmaktır. Hipnoz biz günde birkaç defa hipnoza girer çıkarız. İşin şakası bir tarafa gerçekten her hastada hipnoz gibi yaklaşım sergilemeye çalışıyorum. Şöyle ki bununla ilgili birkaç madde var. Bunları gerçekleştirince zaten tedavi ortamında biz her hastaya hipnoz yapmış gibi rahat, sakin ve güzel bir tedavi elde etmiş oluyoruz. Çok uzatmadan başlayayım. Bunlardan bir tanesi report oluşturma dediğimiz report oluşturma şudur bir insan içeri girdiği zaman kendisinin bir birey olarak saygı gördüğünü hoş geldiniz gibi bir ifadeyle karşılanıp bir göz teması kurulması ve yer gösterilmesi yani aslında o insan oturacağı yeri biliyor bizim diş ünitesi malumunuz herkesçe bilinir ama o insana üniteye doğru giderken siz elinizde basit bir şekilde yol gösterirseniz, o insan için zihinsel anlamda, duygusal anlamda, psikolojik anlamda bir köprü kurmuş olursunuz. Bir olumlama sağlamış olursunuz. Dolayısıyla tedaviye başlamadan hemen önce daha o insanın size karşı olan duygu kümesinin artı olan kümesine bir tane tik eklemiş oluyorsunuz. İkincisi, Referans, ihtiyacı olan tedaviyi daha önce çok defa başarıyla yaptığınızı, kendisi için de başarılı bir şekilde tedavisini yapabilecek donanıma ve eğitime sahip olduğunuzu ifade etmeniz gerekiyor. Bunu hastanın bilmesi gerekiyor. Hmm. Üçüncüsü benzeşlik. Bir insanla benzeşmelisiniz. İnsanlar benzeştiği kişilere karşı yakın ve rahat olur. Bu şöyledir yeni tanıdığınız birisine genellikle ilk sorduğum sorulardan birisi nerelisin? Aslında onun memleketini öğrenme çabasında değiliz. Memleket vasıtasıyla ortak bir şeyler bulma hmm. peşindeyiz. Çünkü benzeştik, bizi birbirimize ısındıracaktır. Alanya'da, Antalya'da işte ya da o Akdeniz, Ege o bölgelerde çalışırken kliniğe gelen erkek bir hastaya buyurun beyefendi ya da Bayan bir hastaya buyurun hanımefendi şeklinde hitap etmeniz onun hoşuna gidecektir. Ama ben daha önce Erzurum'da çalıştım. Erzurum'da yaşlı bir amca kliniğe girdiğinde hı hı. buyurun beyefendi dedim. Amca kızdı bana döndü arkasına baktı sıra bende değil miydi dedi. <gülüyor> o amca buyurun beyefendi beklemiyor benden. O hı. amca benden buyur amcacığım gel amcam ifadesini bekliyor. Hı. Onunla ben o benzeşliği kurmadığım zaman eksiler kümesine. Bir tik ekleniyor. Dolayısıyla benzeşmek gerekiyor. Bir insanın sizden aşağı yukarı bekleyeceği bir hitap şekli, bekleyeceği bir yaklaşım tarzı önemlidir. Yani yadırgamayacağı bir hitap mı hocam? Yani hani... Sadece hitap da değil aslında. Şöyle bir örnek verebilirim. Rus Keşiş Rasputin'le ilgili üniversitenin bir tanesinde bir anket çalışması düzenleniyor. Üniversite öğrencilerine önce Rasputin'le ilgili bir bilgilendirme notu veriliyor ve sonrasında bazı sorular soruluyor. Bu bilgilendirme notunda bazı öğrencilerin doğum günüyle Rasputin'in doğum günü aynı olarak veriliyor notta. Ve anket sonunda bakıyorlar doğum gününün aynı olduğu bireylerin Rasputin hakkındaki ankete daha olumlu cevaplar verdiği gözleniyor. <gülüyor> Bu bir benzeşliktir. Çünkü ortak bir noktaları var. Doğum günleri ortak. Dolayısıyla onunla ilgili daha olumlu bir yaklaşım göstermeleri çok normal ve doğal oluyor. Hmm, yakınlık kuruyor, bir bağ kuruyor yani o arada. Kesinlikle çok ciddi bir bağ. Yani e, inanılmaz etkisi olan bir bağ. Bir diğeri sınırlandırma. Şu çoğunlukla işe yarar. Tedavimizin süresi şu kadar sürecektir. İşte sonrasında ağrınız şu kadar gün olabilir. Protez yapıyorsak şu kadar seans sürecektir şeklinde. Sınırlama insanlar için önemlidir. Klinikte benim gözlemlediğim önemli deneyimlerden bir tanesidir. Örneğin size tedavinizi yaptıktan sonra 2-3 gün ağrınız olabilir dedim. İkinci gün size sordum durum nasıl diye üçüncü günü bekliyorum dediniz yani ilk günden sonra ağrım geçti ama kullanmak için rahat bir şekilde kullanmak için üçüncü günü bekliyorum dediniz evet. bakın bu bir sınırlama bir de hocam ağrı ağrısa bir, de bir şekilde sineye çekiyorsunuz Yani bir üç gün geçsin de Aynen. E eğer, eğer geçmezse ben hesabını sorarım <gülüyor> Ama başta bir kere 3 günü sizden duyunca artık ister istemez hani çok da ağrısı sineği çekiyor hasta artık. Aynen öyle çünkü süresi var bitecek bu 2-3 gün sonrası yok bu insanlar için inanılmaz bir rahatlamadır. <gülüyor> Kara Şövalye filmi var, orada Joker karakteri diyor ki ne kadar korkutucu ne kadar büyük olursa olsun diyor İnsanlar önceden bildikleri şeyden dolayı kaos yaşamıyorlar. Çünkü önceden biliyoruz sınırı var ne olacağını kestirebiliyoruz bu da aynı şekilde hı hı. tedavide süre önemli ben şu kadar sürede tedavimiz bitecek ya da tedavi sonrası problemimiz ya da sürecimiz aşağı yukarı şu kadardır gibi bir sınırlama insanlarda gerçekten rahatlama yönünde çok önemli bir etken ve bunu siz de gözlemlediniz diye düşünüyorum. Hı hı. Sohbet ve sorular ben tedavi esnasında şöyle Ben geveze bir insanımdır bunu sen de yakinen bilirsin Konuşmayı severim Bu çoğunlukla işime de yarıyor Tedavide Çünkü Hastanın bakıyorum tedavi esnasında Diş tedavisi böyledir bazen Ne kadar rahat olsak da problemli olabilir Çünkü kullandığımız Kimyasallar var, işte anestezimiz var. Bunlar anlık problem oluşturabilir. Ben hastayı gözlemliyorum tedavi esnasında. Hastada bir anksiyete, işte bir endişe hali meydana geldiği zaman bir şekilde tedavi yavaşlatıyorum ya da duruyorum, sohbet hmm. daha çok faslına geçiyorum. Şöyle ki... Ünitteki insanın ilgisini çekecek bir şey. Ha, i̇lgisini başka yöne çekiyorsun. Tabi tabi tabi o endişeden onun uzaklaşması o ortamdan kısa süreliğine uzaklaşması gerekiyor. Endişenin büyümeden bitmesi için. Bu da şöyle hı hı. bazen sorular soruyorum bazen bu saçma oluyor bazen hastanın ilgisini çekecek şekilde hastaya değil ben klinik yardımcımı soruyormuşum gibi ama aslında bizim hedefimiz hastamız. Bir ev hanımı ise ünitedeki hastamız ben klinik yardımcıma yemeklerle ilgili bir şey soruyorum ya da pazar alışverişiyle ilgili hanımefendi kendini böyle hırpalıyor oradan yani cevap vermek için bir şey söylemek için çünkü bize bilmediğimiz bir şeyi öğretecek. Onun ilgi alanı o. Ve dolayısıyla o endişelenmiş olmuş oluyor. Hocam ya. Siz işkence yapıyorsunuz orada <gülüyor> aslında. <gülüyor> Umuyorum öyle değildir. Söylemek istiyor ama ağzında ekipman var söyleyemiyor. E bazen falan. çok böyle şey gözlemlediğim zaman çıkarıyorum ağzındaki tükürgemiciyi. E buyurun Söyle şey mi söyleyeceksiniz söylüyor. diye. Söylüyor ve oh söyledim hani o bir rahatlama. Ve sonra tamam şimdi devam edebiliriz. Çünkü katılım sağladı. Söyledi. Bizi aydınlattı. Bunlar o an için, onun için çok önemli. Ve bu bizim tedavimizin selahiyeti açısından da bize de ciddi manada yardımcı olmuş oluyor. Ya da örneğin soru soruyorum. Mesela geçen bir tanesine dedim ki, bunu aslında tüyo olarak vermem de doğru mu bilmiyorum ama. Sen bir otobüs şoförüsün dedim. Tamam mı? Tamam. Birinci duraktan dedim üç tane yolcu aldın. Tamam mı? <gülüyor> tamam hocam. İkinci durağa geldin. Bir yolcu bindi. Bir yolcu indi. Üçüncü durakta yedi tane yolcu bindi. iki tane yolcu indi. İşte sonraki durakta iki yolcu bindi. Kimse inmedi. Sonra... Ve hasta pür dikkat hesaplama yapıyor. Kaç kişi biniyor? Kaç kişi iniyor? Ne oluyor? Otobüste şu anda en son durum ne? Kaç kişi kaldı diye. Çünkü beklenti şu ben otobüste kaç kişi kaldı diye soracağım son durakta. O ciddi manada hesaplıyor ve ben her duraktan sonra tamam mı diyorum. Evet hocam diyor. O aklında tutuyor şu kadar yolcu var şu anda otobüste. Kontrol bende sıkıntı yok. Geliyoruz en son durağa geldiğinde diyorum. Evet hocam diyor cevabı hazır. O yolcuları hesapladı. Şoförün yaşı kaçtır diyorum. Duruyor. Ho hocam diyor. Şoför şoförün yaşını bilmiyorum diyor. Nasıl bilmiyorsun diyorum. Ben cevabı söyledim. Hasta bir düşünüyor, bir şey yapıyor. Nerede söyledin hocam bu arada? Sen bir otobüs şoförüsün dedim sayın hocam en başta. Tamam. Bu şoförün yaşını söylemiş olmam için yeterli bir cümle değil mi? <gülüyor> hastanın yaşı, <gülüyor> şoförün yaşı. <gülüyor> Şoför hastanın kendisi çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ya hocam ne <sizde> var ya <gülüyor> finali böyle hasta, hasta ettiniz en sonunda. <gülüyor> Aynısından bir hasta gerçekten <gülüyor> bazen bana sinir olmuş oluyor, bazen ya soruyu beğenmiş oluyor ama her durumda hasta o andaki endişesinden, anksiyetesinden uzaklaşmış oluyor. Hmm. Biz tedaviye devam ederken hastanın dikkatini başka bir tarafa toplamış oluyoruz ya da ben bazen... Klinikte klinik yardımcısı arkadaşlara bazen rica ediyorum hadi bir şarkı söyle de dinleyelim diye o yanık sesinle. <gülüyor> Söylüyor arkadaşlar da sağ olsunlar. bazen ben mırıldanıyorum hastaya da diyorum. Sen de bir taraftan hazırla şarkını. Birazdan ara vereceğiz sen de şarkını söyleyeceksin diye. Bazen böyle bir ter basıyor hastaya şimdi ne söyleyeceğim manyak mı bunlar gibi. <gülüyor> bazen düşünüyor hakikaten söylesem mi bir şey. O arada bazıları şarkı şey yapıyor <gülüyor> her durumda. ...tedavi için uygun olan, o endişenin olmadığı bir ortam oluşturmuş oluyoruz. Tedavi sırasında siz bana hani beklenmeyen bir gelişme ya da bir ağrı bir şey olursa... ...ya da durmamı istersen elini kaldır, e, ben e, dururum demiştiniz. Hani ani hareket yapma ha, tabii e, gibisinden. Bu, Hı -hı. Şöyle e, söz ve eylem hakkı diyorum ben buna. Hastanın ünitede sihirli bir, bir düğmesi var. O da parmağı. Ben tedaviden önce hastama şunu diyorum... Parmağını kaldırdığın anda durum ne olursa olsun, tedavi şartları neyi gerektiriyorsa gerektirsin ben duracağım. Sen parmağını kaldırdığında ben duracağım. Hı -hı. Ve bu inanılmaz rahatlatıcı bir unsur. Ben bunu kendimde de, de Hı -hı. çok defa gözlemledim. Bir insan bir problem yaşadığı zaman karşılıklısı ona... Uyum sağlayacağını, zaman tanıyacağını, anlayış göstereceğini bilmesi gerekiyor. Bu onun için müthiş bir güç. Hı hı. Yani ağzını kafanı ani hareket ettirme, elimdeki alet hızlı dönen bir alet zarar verici olabilir ani harekette. Hı hı. Onun yerine elini kaldırdığında da ben duracağım. Ve bugüne kadar elini kaldıran çok çok çok az hasta vardır. Yani kaydı, belki bir elin parmaklarını geçmez. Çünkü ya insan için rahatlama önemli ya o garantisi var hastanın ben elimi kaldırdığımda duracak. Şu an ben elimi kaldırıyorum hocam da görmüyorsunuz. <gülüyor> Maalesef programımızın sonuna geliyoruz. Yani değerli dinleyenler bu önemli bir nokta. Gerçekten böyle muzdarip olanlar ve mesela diş hekimine gitmekten korkan insanlar olduğunu da düşünüyorum benim gibi. En azından her şeyin nezih olduğunu ve kendilerinin de aslında yönlendirme yapabileceklerini, doktora sorabileceklerini, kendilerini rahatça ifade edebileceklerini bildikleri zaman bence... Daha rahat bir şekilde diş tedavilerini olabileceklerini bildirmek anlamında da bu bölümü yapmak istedim. Abdullah Bey'li böyle bir öneride de bulundum aslında değerli dinleyenler. Dedim ki hocam yani sizin hani kendisini ben üniversite yıllarından tanıyorum. Muhabbet Çinas e, ve eğlenceli bir tarafı İzledim da var. Bana. Hocam dedim siz e, aslında bu konularda bir tane podcast de oluştursanız ne güzel olurdu dedim. Ve o bana dedi ki ne dediniz hocam? Hatırlamadım hocam ne dedim? <gülüyor> yani şimdi dediğimi varsayın ne dersiniz? <gülüyor> ben çok arzu ederim. Podcast yapacak mısınız? Onu, onun haberini verelim mi yani? Umuyorum yapmaya çalışacağız. Bu anlamda sizin vereceğiniz destek hayatı öneme sahip. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Burada sizle geçirdiğimiz süre konuştuğumuz şeyler benim için çok kıymetliydi, çok değerliydi. Böyle bir fırsattan ötürü ve sizde tekrar mülaki olup tekrar konuşma imkanı bulmaktan dolayı da ayrıca mutlu olduğumu ve keyif aldığımı belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam ben teşekkür ederim. Değerli dinleyenler konuğumuz diş hekimi Abdullah Hafızoğlu Bey'ydi. Kendisi an itibariyle Kayseri'de görev yapmakta. Kendisiyle hani diş hekimliğinin incelikleri üzerine bir muhabbet ettik. Tekrardan kendisine ve sizlere programı dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine yeniden birlikte oluncaya dek hoşçakalınız. Esen kalınız. www.mbirgin.com. Enlem ve boylam 158 Ekim 2021. Bitti. Esen kalınız. Enlem ve boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin.